Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cennete muttadir oldum. Ekseri ehlini fakirler gördüm. Cehennem ehlinin ekserisini zenginler ve kadınlar gördüm. Kadınları altın ve kırmızı safran. Zenginleri ise dünya peşinde koşmaları oraya sevk etti. Başka bir rivayete göre kadınların uzun seneler kendisine kocalık yapmış olan kocalarına ''Ben senden hiçbir hayır görmedim.'' demesi üzerine bu hadis rivayet edilmiştir. Cuma günü guslediniz. Kim ki böyle yaparsa bir haftalık günahlarına kefaret olur. Üç günde ziyadesi vardır. Beş şeyden evvel, beş şeyi ganimet bil. Ölmeden evvel hayatını, hastalıktan evvel sıhhatini, meşguliyetten evvel boş geçirdiğin vaktini, ihtiyarlığından evvel gençliğini ve ihtiyaca düşmeden zenginliğini. Rikkat halinde duayı ganimet bilin. Zira bu hal rahmettir. Dertli müminin duasını ganimet bilin. Uykuya yatınca, kulya ya kafirun oku. Bu insanı şirkten çıkarır. Kur'an'ı hüzün ile okuyun. Nazil olurken de öyle oldu. Kalbinizi toplayabildiğiniz kadar Kur'an okuyun. Dağıldı mı bırakın. Yasin'i okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giyinir, bekar okursa evlenir, korkan okursa emin olur, mahzun okursa ferahlar, misafir okursa seferde yardım görür, kayıp bulunur ve hasta okursa şifa bulur, ölü üzerine okunursa azabı hafifler, susayan okursa suya kavuşur. Yani hangi hacet için okunursa o hasıl olur. Allah'ın kula en yakın olduğu sıra, gecenin yarısından sonraki zamandır. O sıra, zakir olmak elinden gelirse ol. Zenginlerin yanına girip çıkmayı azaltınız. Bu, Allah'ın sizdeki nimetini istihkar etmenize sebep olur. Ümmetimin münafıklarının çoğu okumuşlarıdır. İnsanları cennete en çok Allah korkusu ve iyi ahlak. Cehenneme ise dudak arası ve bacak arası sokar. İnsan oğlunun hatalarının çoğu dilindedir. Ümmetime benden sonra en çok tehlikeli insan, Kur'an'ı yersiz yere tevil eden ve halifeliğe kendini layık gören kimsedir. Cuma günü bana çok salatu selam getirin. Kim salavat getirirse onu bana arz ederler. Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahı çoğaltınız. Zira onlar salih amellerdendir. Ağaçların yapraklarını döktükleri gibi bunlar da hataları dökerler. Bunlar Cennet hazinelerinden dir. Elhamdulillahı çok söyleyiniz. Zira o iki gözü ve kanadı havi olarak kıyamete kadar cennette uçar ve sahibine istiğfar eder. Ölümü çok yad edin. Kim ki ölümü çok yad ederse Allah onun kalbini ihya eder ve ölümünü asan eder. Ölümü çok zikredin. Zira bu, insanı dünyadan çeker ve günahlardan sıyırır. Ölüm kıyamettir. Ölüm kıyamettir. Sizden biriniz imamdan evvel başını kaldırırsa, Allah onun başını eşek başı etmesinden korkmaz mı? Ve siretlerinizin suretleriniz olduğu günden de korkmaz mı? Ümmetim ümmeti mübarekedir. Evveli mi hayır? Sonumu bilinmez. Ümmetim, ümmeti merhumedir. Merhamete uğramış. Ona ahirette azap yoktur. Dünyada verilen zelzeleler, belalar, fitneler günahlarına kefaret edilir. Din kardeşine zulme uğradığında da zulmünde de yardım et. Denildi ki, mazluma yardım ederiz. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Zulümden men edersin. Bu ona yardımdır. Ümmetim üç sülüstür. Üçte biri cennete hesapsız girer. Üçte biri hafif hesaplı girer. Üçte biri temizlenir cehennemde. Bunun üzerine melekler tarafından Resulullah aleyhissalâtu Vesselam'a duyurulur ki, bunları la ilâhe illâllâhu vahdehu derken duyduk. Allah buyurur ki, doğru söylediler. Gerçek mabud ancak benim. Onları, la ilahe illallahu vahdehu sözü sebebiyle cennete koyun. Ve günahlarını kafirler üzerine yükleyin. Bu hal, Allah-u Teala'nın kendi günahlarını yüklenecekler. Ve onunla beraber diğerlerinin günahlarını da yüklenecektir. Ve alimdeki, ayetin tefsiridir. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azından da nehyediyorum. Ağızlarınızı temizleyin. Zira ağız içi kiramen katiplerinin meskenleridir. Dilinizi, kalem, tükürüğünüzü mürekkep edinirler. Onlar için ağızdaki yemek artıklarından daha kötü bir şey yoktur. Allah bir ev halkını sevdiğinde aralarında mülayemet, şefkat kaim olur. Allah bir kavmi sevdiğinde onlara bela musallat eder. Sabreden mükafata nail olur, sızlanan da cezaya. Hastanın inlemesi tesbih, bağırması tehlil, la ilahe illallah demek. Nefes alıp vermesi sadaka, uyuması ibadet. Bir taraftan bir tarafa dönmesi ise cihattır. Allah melaikelere buyurur ki: Kuluma sıhhatinde yaptığı en iyi ameli yazınız. Kalktığında da günahsız kalkar. Allah beni seçti. Benim içinde ashabı seçti. Onlar bana yardımcı ve akraba olur. Kim ki onlara fena söz söylerse Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Kıyamette Allah böyle kimselerden ne farz ve ne de nafile ibadet kabul etmeyecektir. Allah gökten yere dört bereket inzal etti. Demir, ateş, su ve tuz. Allah rahimdir, hayat sahibidir, kerimdir kullarının ellerini kaldırmasında üzerine bir hayır koymamaktan haya eder. Allah yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet gök ile yer arasını dolduracak kadardır. O rahmetten biri mahlukat arasında taksim edilmiştir. Bu sebeple valide çocuğunu acır. Bu sebeple vahşi hayvanlar ve kuşlar su bulup içer ve bununla mahlukat birbirine merhamet eder. Kıyamette 99 rahmeti 99 misli yapar ve onları müttakilere taksis eder. Allah buyurdu: Biz malı insana ibadet için ihsan ettik. Namasını kılsın, zekatını versin. Bu Adem oğlu bir vadiye sahip olunca ister ki İkincisine de sahip olsun. İkincisine sahip olunca ister ki, üçüncüsüne de sahip olsun. Adem oğlunun karnını toprak doldurur. Sonra bir kısmına Allah tevbe nasip eyler. Allah buyurdu ki, Bir kimse benim yolumda, benim rızam için gazaya çıkarsa ve imanı da varsa, bu adam benim zimmetimdedir. Ya onu orduda öldürür, cennete yollar veyahut da sağ olarak ecir ve ganimetle evine kavuştururum. Allah şu üç şeyi mekruh kıldı. Kur'an okunurken konuşmayı, yüksek sesle dua etmeyi, secdede dirsekleri yere yapıştırmayı. Allah size haram ettiği şeyde şifa yaratmadı. Allah halini ifadede sadık olan bir saile yapılan yolsuz muameleye kendine yapılmış gibi gadav eder. Allah kulunu yediğinde veya içtiğinde bir defa dediği elhamdülillah sözünden dolayı cennete koyar. Bir kimse Allah yolunda evinden çıksa da ölse veya öldürülse veya atı veya devesi onu tepse. Veya onu haşerat ısırsa yahut da döşeğinde Allah'ın dilediği herhangi bir şekilde ölse o şehittir. Ve onun için cennet vardır.